Arabatı görenler her biri bir haletin söyler. Safasın nakleder zahit sıkletin zükletin söyler. Seraraz eyledikçe bahse bülbül revnakı gülden, bizim de kulkuli mina mînâ mülüm keyfiyetin söyler. Tecelli neş'esin ehli şikem idrake kabil mi? Ve hiçt andıkça zahit ekli şirkun lezzetin söyler. Miyanı güftü güda bedmeniş iham eder kuphun. Şecaat arz ederken merdi kıpti söyler. Muvâfıktır yine elbet mizaca şiveyi hikmet. Tabibin olsa da kizbi marizin sirkatin söyler. Nezabd-ı hâkimi şer'i nezabiti hükm-i akli. Cünun iklimini seyreleyenler rahatın söyler. Perîşâni hatır nükteyi serbeste veş kaldı. Ne kimse hikmetin anlar, ne ragıp illetin söyler. Bugün Müfredat Koca Ragıp Paşa üzerinden çalıştık. Size Koca Ragıp Paşa'yı anlatalım dedik. Ancak bugün bir miktar zaman tahdidim var. Saat 8 olmadan kaçacağım çünkü evimde misafirlerim var. Onlara siz bekleyin beni dedik. Koca Ragıp Paşa merhum sadece şairliğiyle değil, devlet adamlığıyla da de çok mümtaz bir yere sahip. Edebiyat tarihimizde Nabi Ekolü dediğimiz... En başında Nabi'nin bulunduğu bir kervan, bir silsile vardır. Özelliği hikmet söylerler ağırlıklı olarak. Aşıkhane şiire daha az rastlanır onlarda. Yani insanın kalbine değil daha ziyade aklına hitap ederler. Ve hakikaten de adamın aklını başına koyarlar. İşte o ekolde Nabi'den sonra gelen ikinci mühim isim, kanaati acizaneme göre, Koca Ragıp Paşa'dır. Çok isim varsa da onun hemen arkadan geldiğini kabul ederim amatör beyin insiyakla. Koca Ragıp Paşa deyince akla gelen bir mısra vardır. Hatırlayan var mı? Hatırlayan olursa belakayı düşer sertifikayı alır yani. Ama söylediğimde ha diyeceksiniz işte bizim böyle bir arızamız var. Bildiğimizi bilmezleriz bizler genellikle. 30 yıldır 40 yıldır entelektüel hafızamızda yeri olmayan şeyler. Mesela bundan 40 yıl önce, 30 yıl önce gazete köşesi okuduğunuzda, Hasan Pazar okuduğunuzda veya yani bir başkasının okuduğunuzda sıkça rastladığınız mısralar bizim söylediklerimiz. Aslında çok eski değil ama modernite çok şey götürdü, unutturdu. Yani akşaştılar. Ha diyorlar böyle çoğu kere. Meşhur mısrağı şudur, yani Koca Ragıp Paşa ne zaman akla geldi, ilk mısrağı şudur. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler, evet. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler, çok güzel bir mısradır. berceste rakipsiz bir mısradır. Çingene delikanlısı, ben yiğit adamım, gözüm pektir korkmam falan diye kendini övmek için örnek vereceği zaman, Geçmişte yaptığı bir hırsızlığı anlatır diyor. <gülüyor> Kafak adını söylüyor. Neden? E yok background'unda başka bir şey. Ne anlatsın adam? Değil mi? Kahramanlığı tavuk çalarken yaptı çünkü. <gülüyor> Bu mısra aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki asır siyasilerin dilinde pelesenk oldu. Hasmını zayıflatmak için çektikleri bir silah oldu. İşte o yedi beyitli bir gazeldir. Gazelden tek bir mısradır böyle hafızalarda yer tutan. Tamamı şudur. Bismillah. <gülüyor> Harabatı görenler her biri bir haletin söyler. Safasın naklederinden zahit sıkletin söyler. Sararazeyledikçe bahsebülbül revnakı gülden bizimde kulkuli mina mülün keyfiyetin söyler. Tecelli neşesin ehli şikem idrake kabil mi? Behişt andıkça zahit ekli şurpun lezzetin söyler. Miyanı güftü da bedmeniş iham eder kubhun, şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Muvafıktır yine elbet mizaca şiveyi i hikmet, tabibin olsa da kizbi marizin sıhhatin söyler. Ne zabtı hakim şerbi, şer'i ne zabtı hükmü akli jununikli mini seyraylayanlar rahatın söyler. Perişani hatır nükteyi serbeste veş kaldı. Ne kimse hikmetin anlar ne ragıp illetin söyler. Evet çok şükür fazla yaşlanmamışız. Fakat şu kadar var ki gelirken de Hızılay alt geçitten geçerken epey böyle odaklanmış vaziyette önündekine çarpma riskini de göz alarak burada da yokmuş telefonda, hafızamdan araya araya yerlerine koymuştum. Harabatı görenler her biri bir haletin söyler, safasın makleder zahit sıkletin söyler. Şimdi önce zahiri manaya bakalım, kelimelerin verdiği manaya. Meyhaneyi seyredenler, her biri bir başka durumunu anlatır meyhanenin. Biri çıkar oradan, ya ne karanlık yerdim kardeşim göz gözü görmüyor, duman altı olduk, anasını satayım kimisi de içiyor falan diye anlatır. Biri de aynı yere girer çıkar ama başka türlü anlatır. Ya bir zevk vardı, bir safa vardı, bildiğin gibi değil abi ya. Yani var ya, oraya gideceksin ya falan. <gülüyor> Aynı yeri biri öyle yaşar biri böyle yaşar. Yanlış var mı? Hayır, ikisi de doğru şeyler söylüyor. Ama kendi menşurundan geçiriyor. Kendi zihin süzgecinden geçiriyor ve kalp göz kendi gönlüyle seyrediyor. Adama yol tarif etmiş birisi. Yani büyük şehirde kaybolmuş. Nereye giderim de bu şu şu bilmemde okuluna gideceğim sorduğu ilk kişi demiş ki bak şu karşıda demiş bir meyhane var. Oradan döneceksin. Hemen sağda bir ahane göreceksin. Şeyin, Bekir, Hasan Efendi'nin birahanesi. biraz da pap var, papın karşısı demiş. Hep alkollü yerleri söylüyor. Biraz sonra yolu şaşırmış. Bir daha sormuş. adam da demiş bak şu caminin karşısından öbür mescidin önünden. <gülüyor> Aynı yer tarif ediliyor ama biri oradan biri buradan bakıyor. Şairimiz de aşağı yukarı bunu söylüyor. Tabi harabattan kastı Meyhane olmadığını Ragıp Paşa'yı tanıdığımızdan biliyoruz. Peki ne kastediyorum Ragıp Paşa şimdi? Tecrübelerimize müracaat edebiliriz doğru dürüst anlamak için. Adam hacca gider veya umreye gider gelir sorarsın. Ne gördün dersin Hicaz'da? Şöyle cevap verir. Ya bir meşakkat, bir meşakkat, valizi kaybettik babacım ya, i̇şte sıcak vardı da, şu oldu da, bu oldu da, yatacak yer de yoktu yani doğruduruz bir şeyde de gitmemişiz. Daha güzel oteller var bir ileride ama bunu sonradan öğrendik falan. Böyle hep bedeli, rahata ve rahatsızlığa dair, açlıksızlığa dair, Efendim, tıraş olduk da işte şu oldu bu filan bunu anlatır. Başka birine sorarsınız, aynı kafiriyede gitmiş gelmiştir. Ağlamaya başlar, Allah bir daha nasip etsin der. Kabe'yi gördü, kendini kaybetti çünkü. İşte Harabat, Kabe-i Harabat, dergâhtır. Harabat, camidir. Harabat, dünyadır. Dünyaya gelip gidenler farklı farklı anlatıyorlar. Birine soruyorsun, kahrından başka bir şey yok dünyanın diyor. Biri baharına doymadım diyor. Hepsi aynı dünyada. Kimi tadından yiyemez, kimi tuzundan. Şairimiz, biraz sonraki beytilerde de göreceğimiz üzere, baktığın gibi görürsün, hissettiğin gibi yaşarsın, sana gösteren, sana anlatan, seni yaşatan kabullerindir, demeye getiriyor. Burada şimdi çok mutlu olmak mümkün. Şöyle düşünülür. Ya güzel bir iki söz edilecek bir ortam kime nasip baba millenium çağında? Allah'ın dostlarından bahsediliyor der, mutlu olur bir insan. Bir başkası vardır, ha baba, bodrum kat zaten, yani basık, rutubetli de Allah bilir, hasta oluruz filan der. Mümkün. Sen neresinden bakıyorsun? Şairlerimizin bütün sözleri, aman dikkat, ilgilenenler, divan edebiyatı okuma hatasına düşenler, tam bir dikkatle, ihtimamla, yani buna da işaret edecek biraz sonra, nasıl okunacağını anlatacak. İkinci beyt'e geçiyorum. Seragaz eyledikçe bahse bülbül revnakı gülden bizim de kul kulümina mülün keyfiyetin söyler. Seragaz eylemek, başlamak, kolları sıvayıp başlamak. Seragaz eyledikçe bahse bülbül, bülbül söze başladı. Revnakı gülden, zaten bülbül başka bir şey anlatmaz. Gülün revnakını anlatır. Ayının kırk hikayesi var, kırkı da armut üzerine. O güle aşıktır, başka bir şeyden bahsetmez. Kırk demet fesleğen versen gider güle konar. Saraylarda konaklatsan efendim en güzel dalak eti versen kuşlar sever biliyorsunuz kanlı kanlı. O çalılıkta yarı aç yarı tok gülün dikeni göğsüne bata bata gülü seyretmek ister başka da hiçbir şey istemez. Hep revnaka gülden bahseder. İşte bülbül böyle e, söze başladığında bizim de mecliste rev, Bezimde kulkul kul mina mülün keyfiyetin söyler. Mina içine şarap konulan sürahidir. Kulkul kul, bardağa dökülürken çıkardığı sestir kul kul kul kul, kul doluyor. <gülüyor> Bezimde kulkulü mina mülün key, mül de şaraptır. Mülün keyfiyeti şarabın lezzetine dair anlatımlarda bulunur. Saravaz eyledikçe bahse bülbül revnakı gülden bezimde kol kolu imina vülün keyfiyetin söyler. O haber ediyor, mülü anlatır. Mül, şarap, efendim, bülbül öttükçe şişede gaza geldi, anlatıyor diyor. Sen bir kulak ver diyor. Bütün bu söyleyiş biçimleri aslında ilhamını, hadi biraz daha büyük bir laf edelim artık yani çapımızı biraz açalım. Biştinevez ne için hikayet mekünet ez ha şikayet mekünet. Meseli böyle başlıyor. Hazreti Mevlana diyor ki dinlemeden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Türkçe manzum tercümesi de o. Onun gibi bir şey işte. Yani diyor bu gördüğün düdük diyor. Altı üstü delik üstünde de 7 tane oyuk açmışlar. Boş bir boru, yani ama öyle bir hikaye anlatıyor ki diyor, ayrılıkları hikaye ediyor ayrılıkları anlatıyor. Meraklısına dipnot, Mesnevi i Şerif'in şerhini okumak istiyorum. Yeter artık çektiğim bu ızdırap diyen varsa, çok şerhi vardır. Ancak biz Ankara valisi, Abidin Paşa merhumun şerhini tavsiye ederiz. Çok esaslı bir şerhtir. Yani adam gibi bir şey okunacaksa, yani zaman ayırmışken değilsin yani. Üçüncü beyt. Tecelli neş'esin ehliyişi kem idrake kabil mi? Behişt andıkça zahit ekli şurubun lezzetin söyler. Koca Ragıp Paşa çapına münasip lafı etmiş gene. Tecelli, görünme, cilve etme, görünür hale gelme, neş'esin, tecelli neş'esin. Görünmenin hasıl ettiği, görmenin hasıl ettiği zevk. Rüyyet-i Cemalullah ya, yani. Allahü Teala'yı görmekten bahsediyor. Cennetten görülür biliyorsunuz. O yüzden cennete gitmeli. Fazla da oyalanmadan mümkün mertebe. Çekilir şey değil çünkü. Cehennemde ne işin var? Yani, akıl mı yok senden? Doğru, geç işte düz. <gülüyor> Ne kardeşim ya. <gülüyor> i̇yi bir yer değil. <gülüyor> ey Behüs Etme diyor Zahanaziş ama galiba senden anın talibi biz yarcadır. Nabi diyor ki ey cennet diyor iyi hava atıyorsun ama diyor tabii cehennemden üstün olduğunu sen de biliyorsun diyor biraz böyle şişeniyorsun diyor haklı olarak. Gücen Mehmet diyor. O senden kıymetsiz doğru fakat müşterisi çok. Onun müşterisi senden fazla diyor. Talep çok talep. <gülüyor> İnsanlar çok seviyorlar tabii. Cehennem'i değil de cehenneme götüren işleri. İşte zıtlık orada. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam cenneti bana göster, cehennemi bana göster de göreyim dedi. Hz. Cebrail dedi ki kendilerini değil ama giden yolları göstereyim istersen dedi. Cennete giden yolları gösterdi. Ne dersin dedi. Hz. Peygamber buyurdu ki Yol buysa, böyle gidiliyorsa kimse cennete gelmez dedi. Sonra cenneti gösterdi. Bunu bilen de başka yere gitmez dedi. Yolu çetin ama Orası güzel. Cehennemde de tersin. Vallahi bu yoldan gidiliyorsa herkes akın akın buraya gidiyor. <gülüyor> İçini bilen de katiyen uğramaz. <gülüyor> efendim <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> Üstadın. <gülüyor> ben bunu kaldıramam ya. <gülüyor> hoş geldiniz üstadım. Profesör doktor doğrultulullah doğru, genç üstadım. Ahir vakit işte efendim. Ahir vakit. <gülüyor> Tecelli neşesin ehli idrake idrakeka bilmi ve iştandıkça zahit ekli şurbun lezzetin söyler. Rüyiyetin ne olduğunu bilmediği için diyor. O ham sofu diyor galiba benden bahsediyor. Cennet deyince yemeden işmeden anlar diyor. E orada şu varmış bu yeniliyormuş bu işliyormuş diyor. <gülüyor> Geçen de bir hoca anlatıyordu. Kasap dükkanı değil cennet değil. <gülüyor> Köfteci dükkanı değil ben demiştim. Ama tabi insanoğlun mutlaka. En büyük nimet olan rü'yet-i cemalullahı anlaması öyle kolayca mümkün değil. O yüzden de bize umumiyetle cennetin kolay anlaşılabilir lezzetleri ve cehennemin yine nispeten kolay anlaşılabilir ızdırapları daha çok anlatılır. Gazâbe ilahinin ne muhabbet ilahinin, rü'yet-i cemalullahın pek söylenmez şundan dolayı. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki: Padişahın çocuğu var, 5 yaşında şehzade. Dersine de iyi çalışmıyor, tembellik ediyor. Hocası ona dese ki, bak oğlum eğer dersine çalışmazsan bahçıvan olursun tarlada, şurada bahçede, padişah olamazsın dese çocuk düşünür. Ulan bahçıvan olmak daha iyi. Değil mi? Bülbül var orada, güller var, Oo, açık hava zaten. Padişahlığın da ne olduğunu bilmediğinden heves etmez, çalışmamak daha iyi olarak kayda geçebilir. Ama öyle demese de, bak dersine çalışırsan şeker, çalışmazsan sopa desen bunu anlar Cennet ve Cehennem'in bize anlatılması ol sedepledir. <gülüyor> Tecelli neşesin ehli şikem idrake kabilni behişt andıkça zahit ekli şurbun lezzetin söyler. Dördüncü beytte de, galiba dört oldu, işte o meşhur mısrağını ihtiva eden miyanı güftü güda bedmeniş ihameder kubhun şecaat arz ederken de merdi kıpti sirkatin söyler. Söz sohbet açıldıkça laf laf açar. Kötüler artık kötü ürünü de dökmeye başlar. Söz uzadıkça açar. Polisler öyle diyorlar. En iyi ifade alma usulü sohbettir diyorlar. <gülüyor> laf laf açar. Çıkar böyle güven hasıl olur filan. <gülüyor> Bazıları için sır saklamak alçak sesle konuşmaktır biliyorsunuz. Alçak sesle söyler. Sanki o zaman duyulmayacak. <gülüyor> Ve diyor başta söylediğimiz gibi Kıpti delikanlısı kahramanlığını anlatacağım derken yaptığı hırsızlığı anlatır. Zira backgroundunda başka bir şey yoktur. <gülüyor> hal hal tercemesi budur. Farkında olarak olmayarak suçunu ikrar eder. Beşinci Mısra Muvafıktır yine elbet mizaca şive-i hikmet Beşinci beyt Muvafıktır yine elbet mizaca şive-i hikmet Tabirin olsa da Kizbi marizin sıhhatin söyler. Şiirlerimizdeki mübalağlı ifadeler size zararlı gibi görünmesin. Mizacınıza bu da faydalıdır. Yani böyle yalana yakın laflar değil mi? Öyle abartıyor ki. Örnek geliyor mu hatırınıza Fuzuli'den bir beytse bakmıştık hani ey gönlümün ahı diyor yukarıya çıktı güneşin önüne perde ol diyor. Işıkları yere gelmesin diyor. Neden diyor. Ooo bir sürü hikaye var. Orada beyti biraz sonra hatırlarız inşallah. Efendim. Hani gökyüzünde patron güneş. Çoluk çocuğu yıldızlar, benim diyor yıldızlardan daha çok ve daha parlak olan gözyaşlarımı görünce kıskanır diyor, güneş de ona kalır. Durunca diyor dördüncü kat sema durur, o durunca beş, altı ve yedi diyor haliyle çark gibidir birbirine, dişli, dişliler gibi onlar da durur. Durunca diyor kıyamet kopar, kıyametin koptuğu da bir şey değil de yara bir zarar gelir, ben ondan ilişe diyorum ey gönlümün <gülüyor> e, dumanı sana zahmet hem çok hem yüksek. Ol ki güneşin önüne perde ol görmesin diyor filan. Böyle ibareleri, böyle mübalağaları diyor zararlı ve da faydasız saymayın. Muvafıktır yine elbet nizaca şive hikmet, hikmetin söyleniş tarzı, hikmet tarzı yine de nizaca muvafıktır, faydalıdır sana. Nitekim tabibin olsa da kizbi, marizin sıhhati söyler, doktor bazen yalan söyler ama Yalanı bile hastanın sıhhati içindir. <gülüyor> bu, bu ilacı içince sana iyi gelecek der. Verdiği vitamin halbuki. Ve adamız zıraptan kurtuldu. İnanır tabii de. Malum tababette üç şeyden ibarettir derler. Teşhis, tedavi, telkin. En etkili de telkindir. Bok, bok, i̇lacın falan tesiri ya olur ya olmaz. Sen telkine bak. İtimat hasıl oluyor Hüsa Allah'ın <gülüyor> izniyle. Cenab-ı Hak o hüsnü zanlı boşa çıkarmaz. Şifa hasıl olur. Altıncı beyte gelince. Geldik mi altıncı beyte? Geldik ama beyt aklımıza gelmedi. Allahümme salli ala mühamdülillah. Söyler. Heh. ne zaptı hakimi akli, nezabiti hükm-i şer'i. Cünun iklimini seyreyleyenler rahatın söyler. Cünun iklimini seyreyleyenler rahatın söyler. Ne Kadı Efendi'nin vereceği ceza, ne subayın askerin elindeki sopa, Delirmiş adama kar etmez, o öyle bir yeri seyretmiştir ki bahası ne olursa olsun onu söylemeye devam eder, o lezzeti anlatmaya devam eder. Dar ağacını kurarlar, hallacı mansur enel hak der. Hocam bin gayri haddin, odur işte, odur işte. Bilmiyor muydu başına mal olacağını? Biliyordu ama cünun iklimini seyretmiştir. <gülüyor> akıl çoktan vazifesini bitirip ha, kim, ak kim akıllı kim aşık kim deli kim aşık akıl seni terk ettiyse delisin sen aklı terk ettinse aşık kim kimi terk ediyor ona bak sen <gülüyor> başka bir gösterge var aşık gülmez deli ağlamazmış ve son beyt perişani hatır nükteyi serbeste veş kaldı ne kimse hikmetin anlar ne râgub illetin söyler Hikmet ve illet meselesi. Hükümlerin hikmeti de olur, illeti de olur. Yani kolay anlaşılır bir misal olarak. Seferde dört rekatli farzı iki rekat kılarsın. Hanefi'de öyle yapman vaciptir. Şafii'de öyle yapman izin vardır falan. Hanefi'de özellikle dikkat çekici yani. Vacip dört rekat kılarsan kabahat işlemiş oluyorsun yani. Fazladan niye? Yani? Sana emredilen iki niye fazla kılıyor yani? Fazla kılmaya cevazlarsa bugün de öleni dört değil, on dört kıl mesela olur. Hikmeti meşakkat. İlleti sefer, şeriatın tayin, tayin ettiği seferi aşıyorsan amma karadan, amma havadan, amma denizden, her neyse bu şart yerine geldiyse o sefer de senin namazı kısaltman, kasretmen vacp. Ama bir hikmeti var bunun, hikmeti de meşakkat, yolcu telaşlı olur falan filan. Hikmet zail olsa bile illet hükmünü icraya devam eder. E çok rahat gittim, uçakla gittim abi, ben dört kılsam olmaz mı? Olmaz. O hikmeti, illeti bu çünkü. sefer var, kasret. Yani hikmet ve illet anlaşılsın diye söyledim. Yoksa vaizlik yapacak değilim Ahmetciğim. O kadar da değil yani. Perişani hatır nükteyi serbeste beş kaldı. Şu gazele başladık diyor, yedi beyt yazdık. Başında bir dağınıklık vardı, Hala dağınık bir türlü toparlayamadık. <gülüyor> Baştaki gibi böyle darmadağın söz gidiyor. Bunun bir hikmeti var ama onu bilen yok. İlletini biraz ben bilirim, onu da ben söylemem. <gülüyor> Ne kimse hikmetin anlar, ne ragıb illetin söyler. Allah gani gani rahmet etsin.